544. konu, ilk muhacirlerin Üsam hakkındaki düşünceleri ve Peygamberin Üsam'ın emirliğine dil uzatan kimseleri azarlaması, Hz. Peygamber, Üsam bin Zeyti Übna denilen yere göndermek istedi, kendisine oraya sabahın erken saatlerinde saldırmasını ve evlerini ateşe vermesini emretti, sonra ona bir sancak vererek, Allah'ın ismi üzerine git, buyurdular,